billhim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil biismilla rahmanirahhim elhamddulilillahi rabbi alemin ham ben kessiran day ala kulli halin ve fi kulli hin ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin senedina ve mededina ve usvetina el haseneti Muhammedin el Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin zevissıttı vel vefa emma ba'd çok aziz ve muhterem kardeşlerim Allah Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada ahirette üzerimize olsun. Burda kalmış. Aslında. Sonra ile mi? Ha, şey var. <gülüyor> Ondan mıymış? açık Ebu Abdurrahman Es isimli çok büyük alim bir zatın Tabakatü Sufiye isimli büyük evliyallah meşhur mutasavvuflar ile ilgili eserini okumaya devam ediyoruz bu eser tasavvuf tarihinde çok mühim bir eserdir Türkçe'ye tercümesi de yoktur, yapılmamıştır. Birçok tasavvufi kitabında kaynağı menbaı durumundadır. Yani onlar bundan istifade etmişlerdir. Bu zatı muhterem büyük bir alim olduğundan her sözünü senetli söylemiştir. Rivayet zinciri vardır. Kitabı da çok güzel basmıştır. Nurettin İlgi Şureybe isimli Mısırlı alim ve kendisi de tasavvufla ilgili bir mübarek zattır. Kitabı basan da. Onun için bu kitabı okuyoruz. Tabi burada büyük saatlerin, Evliya Allah'ın hayatları ve fikirleri ömürleri boyunca edindikleri tecrübelerden gönüllerine gelmiş olan hikmetli sözler. Tasavvufi atasözleri gibi kıymetli sözler var. Biz salihlerin anıldığı yere rahmet yağar diye hem Allah'ın rahmetine ermek için hem de o mübareklerin hayatları bize örnek olsun, fikirleri bize ışık tutsun diye bu kitabı okuyoruz. 128. sayfasının 27. paragrafına gelmişiz. Şu anda Hamdunu Kassar isimli Horasan Melamet yolunun yani tasavvuftaki Horasan Melamili denilen meşhur yolun kurucusu durumunda olan Büyük Sufi'nin hayatını okumaktayız, fikirlerini okumaktayız. Bunların okunmasına başlamadan önce evvela Peygamber Efendimiz'in ruhu pakine ve sonra bütün enbiya ve mürselinin ervah-ı tayyibelerine Peygamber Efendimiz'in âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının, ihvanının hulafasının ve veresesi olan ulema-i ve meşay-i vasılınimiz Evliyaullah-ı ruhları için Ebu Bekir ve Ali Murtaza'dan kendisinden ilim öğrenip peyze aldığımız, el aldığımız şeyhimiz, hocamız, Muhammed sahibi Bursa Veya kadar turuk Aliye'lerimizden güzel an eylemiş olan Piran ve Sadatül Meşayih-i Aliye'mizin ruhları için uzaktan yakından bu meclise, bu derse gelen siz kıymetli kardeşlerimizin de ahirete intikal etmiş olan bütün Müslüman ecdadü ceddat, akriba-ı taallukat, ahbab yaranlarının ruhları için, bu beldeleri fetheden mübarek Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve ordusu mensubu gazilerin, şehitlerin ve diğer fatihlerin, gazilerin, şehitlerin, mücahitlerin ruhları için, şu İstanbul'umuzun medarı iftarı, İstanbul'da mefhum bulunan, Ebu Eyyub el ve vs. sahabe-i kiram, Yuşa aleyhisselam vs. enbiya ve mürselin ve cümle evliya Allah-u Mukarrebinin ruhları için ve bir de şu cami.